Evet arkadaşlar. Şey i̇şte nerede? Nerede bunun? Ne o şey diyor? Kışkılı çalacak. Konuşuyordunuz. Yok yok <gülüyor> E, iki, iki, iki, El Asaf Suresi'ni anladım. bitirmiştik. Yalnız burada evet. El Asaf Suresi'ne ayırt. Çok mühim bir açıklama var. En sonunda. Onu da verelim de. Her zaman söylediğim şey ama. Bir de Mustafa Efendi. Eh, Ehil bir ağızdan dinlenmiş olalım. Şimdi yok ki Bismillahirrahmanirrahim. Ashab Suresi bitti. Ya onun son iki ayetini açıklayan çok güzel bir açıklama var burada. Bu bir zamanlar bir mecmuada çıkmış. Onun orasını aynen almışlar. Ee, şöyle bu şimdi oranın, oranın e, ait olduğu ay ayetleri tekrarlıyorum. Biz emaneti Bismillahirrahmanirrahim. Emanet, hani Allah dağlara, taşlara, hayvanlara bir emanet teklif etti de hayır dediler ya, dedi, insan dedi, insana verir. İnsan pek eyvallah dedi, o da dedi. Allah onu Ama iyi mi yaptı, kötü mü yaptı orası? İnsan ne kadar zalim diyor, Allah. Al, al. Biz bir emaneti göklere, yere ve dağlara, Ağız ve teklif, teklif ettik. Ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. O emaneti biz taşıyamayız dediler. Ağır bir emanet. Bundan endişeye düştüler. İnsana gelince o tuttu bunu sırtına yüklendi. Çünkü o o çok, üzülünüm, çok cahildi. Cehlinden aldı. O böyle büyük emanet aldığımız da. Ağızdan böyle işte mesaf atıyorsun. Diğer ayet, bunun e, akıbeti şudur. Allah erkek münafıklarla kadın münafıkları, erkek müşriklerle kadın müşrikleri azaba uğratacak. Erkek müminlerle kadın müminlerin de tövbeleri kabul edecektir. Eskiden ne yapmış, Allah onlara bakmıyordu. Hak, insan hakkı haricindeki onunla ben karışmam ki onu hesaplaş. Yani ben karışmam ama benimle onu hakkımı affedebilirim. Bak o da belki, O da belki. Ama çok büyük bir ihtimalle evet. Kabul edecek Allah çok yargılayıcı, çok esirleyicidir. Şimdi burada bu son iki ayetin çok açık bir şey var. Açıklaması var. Kaç bir seyfadan fazla. Aşağıdaki bütün Kur'an dersi arayacak kadar geliştirdik. Bu iki ayet hakkında Sebir-i Reşat. Eskiden sebir Reşat diye bir mecmuha vardı. Benim çocukluğumda vardı, ne çıkar biz ne olduğunu sebir Reşat diye bir mecmuha çıkardı. Ve o zaman büyük alimler, ta bu meclan Osmanlı İmparatoru'nun son zamanlarına çıkmaya başladı. 1950-1965'leri 60'lar kadar sürdü, geldi. Onun süre çıkmadı. Sebebi Recep Meclisi'nde 9, Kemuz 1948'de intişar eden bir yazımı, Hasan Basri Bey, o Sebebi Recep gazetesine bu makarayı vermiş o makalede buraya tekrardan oluyor. Aynen buraya ediyorum. İmam Ragıp'a göre Emni Eman yani e, bir seferler e, emanet Emni Eman nefsi mutmain olma üzere biliyorsunuz diye, nefis mertebeleri vardır. İşte emmare, devvame, ne falan diye gider. İnsanlar bunu bizim yolumuzda böyle ayrı ayrı verilmez. Bizde esas olan başka şeyler, diğer sohbi tarikatlarda hemen hepsi dektaşçilik de ve mevlebiye hariş, <gülüyor> diğer bütün tarikatlarda bu nefis mertebeleri teker teker teker teker e, geçirilir, aşılır. Ama bu derviş bilmez. Bunu bilmez. Buna hal gösterir. Dervişin hali. Bizde de Yine derim şimdi şey, halde geçerim. Biz de sen efendim e, nefsi emaneden kurtuldun, nefsi levhamaya geçtin, levhamak pişman olmak. Efendim bunu atladın şuna geçsin diye bizde bir şey ayırt olmaz. Onu e, başındaki kimse onu bilir. Neredesin onun için senin derecenin artı, bir derece ne artı işte çektiği e, e, esmalar vardır. Onları e, hal hal, Hane göre ona sana verilir. Şimdi e, alacağımız şeyde bir kitap alacaktık. E, neydi öyle mi? Miftal. Miftal kuyup. Bu miftalı kuyup de zaten ben size o nefis metinlerini oradan al vermiştim. Orda buna teker teker teker teker açık açık anlatılır. Yani o, o kitabı alacaktım şimdi fakat. Bir iyi baskısı varmış, bir de kötü baskısı varmış. onları gidip yerine göreceğim, e, kötü baskısı iyidirse hiç, hiç almaya gerek yok. İyi baskısı, beş an kuş bu fazla, onu da bize zaten mal oluşu fiyatına verecekler. Mal oluşu fiyatına verecekler. Onun için çok zararımızda olmayacak. Bu kadar size ansüptevetik bir bilgi, tasavvufu bizim yolumuz orada. Bizim yolumuz da var da, e, Mevlevi'yi yediği ayırmıyor, genel tasavvuf kaideleri için. Diyor ki öyle mesela, başkası, arkasından konuşma, dedikodu yapma, bu hepimizin cihali eder. O adam, senin söylediğin şey, o adam da, o insanda olsa bile, gene söyleme, o da seni alakadar etmez. Sen onu bil, fakat ona gerekli birini al, fakat başkası adam, bu şekilde adamla adamdır deme böyle gibi ana, ana şeyler var ve bunu her tarikatın, her yolun, her kültür yolunun buna uyması şart. Ta en beğenmediğin tarikatın, yoldan, en, en ilerlediğiniz yola kadar bütün bunlara uyması lazım. Bu bir genel tarikat kültür, asıl devresi ayetinde bir şeydir. Nakşiler, Kadiriler, bunu da Kadiriler'dir, onu yapan, bir kısmı Nakşiler'dir, bir kısmı Kadiler'dir. her yol buna peki demiş, evet demiştir. Genel tarikat terbiyesidir. Ona hepimiz duymak zorundayız. Ama biz onlar ayrıca e, okudulmaz, anılmaz fakat yapılması lazım demiş Şer'i Kaideler'dir. Şer'i Kaideler'in biraz da açılışıdır. Onun için, o, o, o, o, o kitabı alacağız, onu... Zamanımız olduğu zaman acil okuyalar, asla onunla amel etmeyeceğiz. Bizim yolu kaybettik. Hani? Bizim yolumuz şüttar, yani neşeli, Musi, sişi, şiiri, hala da dışında, hep dışında. Bugün Sufi tarikatlar vardı, işte Nakçilik gibi, Rifalik, Kadirilik, sadi falan gibi. Onlar da, bu gibi uyarlar ama onlar da uyulmayacağı kadar zaten Bizim Mevleviler ona zaten uymuşlardır, yani ayrıca onu okumaya gerek yok, zaten o, o olması lazım gelen şeriat emrediyor onu. O şeriatı biraz daha açmış, biraz daha e, susup doğru kaçmış, bir yol. Onu okuyacaksınız ama dediğim gibi asla onun tıp atıfını yapmayacağız. Ankara'da bir dostum, benim İş arkadaşı, o, o, o Ankara'da benim buradaydı, aynı iş yapıyordu. Onlara gitmiştim, o da işte akşam evlenmiş, davet edildi. Kıramadım, kalktım gittim. Hanım var, üstler kızı var. Akşam yemeğinde, hanım bir yola girmiş. Abi de ya ben de, de bir yol, ne <gülüyor> bilmiyorum bir de niye niye ne yaptın bilmiyorum yani." dedi. De, ne ben benim oğlunun nasıl bilmezsin sen? <gülüyor> Girdiğinde nasıl bilmezsin sen bunu? Vallahi bilmiyorum dedi. Gidiyorum, Mamak'ta biri var dedi. Mamak'ta Ankara' eski bahçeli bir yerde. Şimdi çok şükürteki yapra efendim Orada bir hoca varmış, böyle bir şey. Tekkiri de varmış, oraya gidiyorum dedi. Peki neymiş? Kedi bak, şimdi okuyordu var. Noktu Kadiri'ye benziyor. kadire paket, kadire Hazretleri toplu kaldım da biliyorum onun şeylerini. Tamam dedim ben sana bir tepki göndereceğim. Bak onlara. Buraya geldim de bunu aldım. Evlerini postuladım. Da bir sene sonra Ankara'ya gittiğimde arkadaşımı aradım. Gel, yani, gel, hanım sen aramdan. Biz bir hanım sen görmeyi istiyoruz. Ee ge ge aman abi. Allah senden bin kere razı olsun. Ben yapacağım yolu bir <gülüyor> Ne yapıyorum öğreneceğim. Neye gittiğimi <gülüyor> şimdi öğreneceğim. Allah senden razı olsun. Şimdi bunların yol cahilleri, <gülüyor> müşriklerin cahiliyesi oğlum, Bizim yolumuz bu. Biz bunu bunu bunu bunu yaparız. Siz de bir yapacaksınız demesi lazım. Nasıl biz söylüyoruz, bizim yavru biz söylüyor, söylüyor, söylüyor, şiir var, müzik var, şusuf var, müzik var, hepsi anlatıyoruz. Onlar da yapmıyorlar. Biz şilafasıyla <gülüyor> ilahe illa, <la, gülüyor> bin tane, üç bin, beş bin, on bin tane <gülüyor> kelimeti evit verirler, adamı çıldırttırlar, bir <gülüyor> tane <gülüyor> bırakırlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu tasavvuf dolu, cehaletin yapacağı iş değilmiş. Tasavvufunu bin kere tartacaksın, bir kere vereceksin. Öyle yoksa adamın ya, evet. mazarlı. Kelime diye, çek. Ya çeken bu manası, bilir misin sen buna? Bunun ağırlığı, tahtı bilir misin? Ayat yoksa, çek çek çek. Biliyor musun sen? Evet. Karşıdan çıkar, kafası kesilmiş, bir şey çıkar. Bir el çıkar karşısına kesilmiş, kan, kan damlıyor. Nasıl kurtarıyorsun onu yani? Kim kurtarır seni? Kimse kurtarmaz. Herkes kurtarır senden. Kimse kurtarmaz. Örülmez. Çünkü zaman, mekan, sayı çok mühündür. Neyse, Allah'ın sayı 66 çekiyoruz. Niye 67 çıkınca karşımızda Allah çıkmıyor? Ben 65 çekince niye Allah çıkmaya karşımıza? Ama 66 çıkınca, beğenince Allah çıkıyor karşımıza. Bunun gibi. Buyurun. Bedeceğim Osman abi, sizin sevdiğiniz abimiz sizi görmüyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Bunun gibi. Ee, Çehare, çehare, çehare. Masala adamı dininden, dininden idare, kendini e, nereden diye diye Allah korusun. Bunun için çok kendini çok dikkatli olmak lazım. Yanarsın, yasın, yamdan. Yanarsın. Nevsin mutmain ne? Mutmain olmak, memnun olmak, dördüncü kademede. En manevi ve bilen devirde e, mutmane böyle böyle böyle böyle en sonda nihayet arada bir tek kişi kere kalır, ebediyette son sefer seni kere katırdı. <gülüyor> Niye simutman olmak enişe enişeden etik manasına masraat eder? İnsanın emniyette bulunduğu halin kendine emniyet edilerek bulakılan şeyin ismi olur. Burada maksut akıldır. Ee, bu yolda çocuklar akıl Allah bize cüzdüğü bir akıl vermiş. Dünya işe tedbir eden. Akıl en başta bakın diyorum ki size yani semaya başlarken, başta aklını kullanın, başka meşgul bir tabi bırakın. Başta akıl. Nasıl sema edeceğinizi öğrenin. Allah zimpeyzi en başta beynine geliyor. Beyin akıl yani, Beyin akıl değildir. Akıl beyni kullanır. Akıl beyni beyin akıl değildir. Akıl beyni kullanır. Akıl yoktur. Bu benim kullanan akıl için. Nasıl gökten gelen feyilsinde, nasıl baş, akıldan geçiyor, baştan geçiyor, akıldan Demek ki, başta akıl kullanacağız. aşk meşk, daha sonra. Aşk-meşk'i çok daha sonra verir. Başta Aşk-meşk'e kalarsan, sonra getiremezsin. Başta akıl. <Gülüyor> Bu arada maksup akıl Bazılarına göre, Emanetten murat, şer'i emirlerdir. Bazı kaynaklar Allah'ın e, şer'li emirlerini emanet devletten tilati etmişler. O da bilir. O da onu öyle hmm, kabul etmiş. i̇bn Abbas, Peygamber Efendimiz'in şer'lerinde bir e, arkadaşı elindendir. Radül Anha, onu Allah'a ve Resulüne iddiaat, Cenab-ı Hakk'ın farz ettiği şeylerdir diye tefsir etmiştir. Demek ki ee, şeyde emanet şeyli emirler ve Allah-u Teala'nın bir defa.